Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rabbine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir.